أعوذ بالله من الشيطان الرزيون سينا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ازماعي كل خائفة أبو ساريس التكفير واختامة التكفير زعونون اختامة أهلا konu. Albab 3, tekfir ve hükümleri. Evet. Ne zaman ki خلاص sözle tekfir? Evet. İki kelimeyi şahadeti yerine getirmek yani la ilahe illallah Muhammed e Resulullah. Bu iki şahadeti yapmak ne zaman tekfir'in manesi engeli olur? Hı. Kana Şeyh bin bundan sözüne geçmeden önce neden böyle bir başlık açıyor? Çünkü ee, bazı haller vardır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah e, şehadetini bir adamdan görsek tekfirine engel olur. Bazı durumlar vardır ki tekfirine engel olmaz. Bu vakıadan vakıaya, durumdan duruma küfür taifesinin halinden haline değişen bir durum Devam. وَقَدْ غَلَفَ كَثِرٌ مِنَ Bu asırlarda müşriklerin çoğu bu meseleyi karıştırdılar diyor. Zannu en men keser men ki kim la ilahe illallah şehadetini yerine getirirse ve biri de onu tekfir ederse sahlu <gülüyor> min o haricilerden derdi zannettiler. ama iş onların zannettiği gibi değildir. Aşağıda da zamanı e, faydalı şeyler vardır okuyalım onu. Oku. Bu fi hada'l a'sırda bu asırda Tağutların alimlerinin ve tabirlerinin içerisine düştüğü şey buldum. Kullena qala min tevhid. Tevhid ehlinin ne zaman onlara şöyle söylese, "İnne fulanen kafirun lianne men faale'l Ehli tevhid tenmir edeceği ki falan kafirdir çünkü o küfür fiili işlemiş veya küfür sözü söylemiş. Hemen karşısına çıkar onu uyarır ve derler ki bu haricilerin fikridir. al <gülüyor> e, hak. Ey hak talep eden kardeşim buna dikkat et. Tarihu telbi telbise ma yusma bi Ha. hata bi Orada gene bir yanlışlık var. Celise terbisen fe hata tam fe Asrın murciyetinin asrın murciyetinin Hangi hatayla insanlara televizyonda iyi bakıyor? Liana Milmin bil Çünkü hariciler büyük günahlar tekrar eder. Şimdi geçmiş ulemamızın, Allah herşine rahmet etsin kitaplarında harici, muhtezile, cehmiye şu cehmiyenin fikridir, bu muhtezilenin fikridir, bu mürciyanın bu kerramiyenin dedikleri zaman biz hemen Herkesin, bu sözü söyleyen herkesin muteziyle veya cehmiye veya harici olduğunu hükmetmek. Bazen başka başka insanlar da bidat fırkaların bazı sözlerine muvaffakat edebilirler bazı noktalar. Peki nasıl bir adam muteziyle olur? Her fırkanın belli başlı vasıfları vardır ki ulema derler ki bunları söylemeyene muteziyle denmez. Şunları söylemeyene harici denmez. Şunları yapmayana şöyle denmez diye temel asıl esaslar koymuşlar. Bir, haricilerin hepsinin ortak özelliği büyük günahlardan tekfir etmelerdir insanlar. Tabii günahlar derken Kur'an'da zina, faiz bunun gibi haramlar. Açık, kat'i salih olan, nasıl e, fırsat olduğu, haram olduğu belirtilen meselelerden insanları ebedi cehennemlik kılmalardır. Hem dünya hem ahiret ahkamında böyle kabul etmiyor. Mutezile ise dünya ahkamında kafir der, ahiret ahkamında beynel menziletim derler. İki menzil arasındadır. Allah affederse cennettedir, affetmezse cehennemdedir derler. Hariciler bir ileridedir bu noktada onlar. Ama bir adam sadece büyük günah işlemek, işleyen, sadece büyük günah işleyen ebedi cehennemdedir demek demek harici olur yok. Nedir başka vasıfı haricilerin? Hariciler rejimi inkar eden. Çünkü kendileri sünnet noktasında zayıftırlar. Hakim-i Müsvüze'dekinde rivayet etkiyatı Hazreti Ali İbni Abbas'a diyor ki git onlarla mücadele et Peygamberi sünnetiyle diyor. Çünkü onlar Peygamberi sünnetini bilmezler. Demek ki haricilerin ortak vasıfı ne? Sünnet cehaletinin. Sünneti bilme işlemiştir. Bugün Kendini tebhide nispet eder, demokrasinin din olduğunu kabul eder, ama sünnet cahili olduğu için rejimin varlığını inkar eden adamlar harici olmaya daha müsaak Kalkıp bizim gibi tebhide insanlara harici yaktaları vurmaları onların ayıbıdır. Çünkü asıl rejim yoktur demekle onlar haricilik yapmıştır. Başka tarihte ilk cehalet özürdür sözünü çıkartan hariciler ikamet-ülüç yapılmadan tekfir edilmen sözünü çıkartanlar haricilerden, asıllar mesela, tabii. Yani ulemamız hasım etselerde ikamet-ülüçre şartını getirmiş. Ama asıllarda ikamet-ülüç yapılmadan tekfir edilmeyeceğini söyleyen ilk fırka hariciler. Bu kıssayı da geçmiş Fırak ve Milal kitaplarını yazan halinden nakleden. Haricilerden bir tanesi maldan, ganimetten hırsızlık yapmıştır. Daha taksim edilmeden almıştır. Sonra diğer saliciler bu adamı kadılarına getirip bu kâfir oldu diye söylemişlerdi. O kadın da o adama pekfir edemiyor. Bazı geç, kendine göre sebeplerden dolayı etmemesi lazım. Orada diyor ki bu adam ganimetten mal çalmanın haram olduğunu bilmiyordu. O yüzden Burada cahildir, mazurdur. O yüzden şimdi ikame güçlü yaparız. Eğer kabul etmezse diyor o zaman tekst Ona da diyor kabul ediyor mu? Bir evet diyor haramlığına inandır. Tamam diyor bu Müslümandır. Bırakıyor. Öldürmeden bırakıyor. Tarihte ilk bunu gene hariciler söylemiş. Şehristan'ı Elmiler ve Nihal'de bunu naklediyor. Birçok alim var. Dehlevi de kitabından yanlış hatırlamıyorsam naklediyor. Bu kıssayı. Bunlar hep şey olan, önemli olan meseleler fırkalar tanımak adına. Mesela hariciler kadının hayızlıyken geçirdiği namazlarını kaza eder diye onların şeyi ya iktisatta teşebbüt, fıkhi meselelerde teşebbüt nedir? Onların menhecinin Onlar kadın demişler hayızlıyken geçirdiği bütün namazlarını kaza eder, iade eder demişler. O yüzden bu kalm ismi rivayet ettiği bir hadiste Kadının bir tanesi Ayşe radıyallahu anh'a gelip ya işe kadın hayırdırken geçirdiği namazlarını kaza eder mi dediğinde hal ent haruriye diyor. Ben haruri